Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, güzel bir mecliste, güzel bir iş için bizleri bir araya toplayan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. 3 yıllık yürüyüşün bu dönemki son dersine bizleri kavuşturduğu için de Rabbimize sonsuz hamdler olsun biz Müslümanlar olarak pek planlı çalışmayı sevmeyiz kervanı yolda dizmek bizim çok hoşumuza gider ama planlı çalışmak sünnettir ve önemli bir sünnettir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gerçekten planlı çalışmıştır Kur'an'ımız ilahi bir plan çerçevesinde bize nazil olmuştur. Aslında Kur'an'ın tedricen inmesi ilahi bir planın parçası olduğunun işaretidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o inen ayetler çerçevesinde hayatı şekillendirme noktasındaki gayretleri de o planın bir parçasıdır. Ama ne yazık ki biz Müslümanlar olarak özellikle bu son dönem Müslümanları olarak Yaklaşık 100 yıldır 200 yıldır bu topraklarda ve İslam coğrafyasının tamamında yaşayan Müslümanlar olarak biraz işte başlayalım Allah Kerim bir şeyler olur falan filan deyip bu manada bazı şeyleri Rabbimize havale ediyormuş gibi bir görüntü altında yürüyoruz. O muşu özellikle söyledim çünkü gerçekten tevekkül eden tedbir dairesi içerisinde yürür, sebeplere sarılır sebeplerin gereğini yerine getirir ondan sonra tevekkül eder Rabbim bizlere bu manada yardım etsin İnşallah planlı programlı daha güzel projeli çalışmalar için bizleri istihdam etsin bu konuda ellerimizi bırakmasın İslam'ın ruhuna uygun bir biçimde böyle bir adım bizlere attırsın inşallah İçinize yeni aslanlar karışmış bu tarafta da aslan var aslanın dişlisi erkeği olmaz. İnşallah bu aslanlar gelecek dönem 60 kişi olarak sahada görev alacaklar. Artık her birisinin nasibi nerede olacaksa kimisi İstanbul'un bir ucunda kimisi başka bir ucunda. ilahi hakikatleri anlatma, yaşama ve temsil etme noktasında... İnşallah sahada imtihan verecekler. Ben onlara dua ediyorum sizler de dua edin. Allah gerçek manada temsiliyet adına hem onları hem bizleri mahcup etmesin. Bugün sözün perdesini hepinizin çok yakinen tanıdığı bir sahabi efendimiz olan Selman-ı Farisi'den açmak istiyorum. Biz sufa meclisleri muallimleri olarak buradayız bir şeyler konuşuyoruz, o meclislerden istifade etmek istiyoruz. O da o meclislerin çok önemli muallimlerinden biri. Yakinen de tanıdığınız için ondan aktaracağım bazı sözler, bazı mesajlar umuyorum ki biraz daha sizde etki uyandıracak ve farklı bir biçimde karşılık görecektir. Selman-ı Farisi derdemez aklımıza bir insanın gerçekten takatinin son noktasına kadar hakikat adına verdiği mücadeleyi hatırlarız o bir hakikat aşığıdır hakikat noktasında inanılmaz bir aşkı ve sevdası vardır hiçbir olumsuzluk onu o yoldan almamıştır yani bahaneler farklı bir biçimde ileri sürerek şöyle oldu böyle oldu deyip de yarı yoldan bıkmamış yarı yoldan dönmemiştir Faturayı birilerine kesmemiştir. İşte ben aslında çok iyi bir talebeydim ama bizim muallimde iş yoktu. Onun için ben bu işi beceremedim dememiştir. Ben aslında çok iyi ilim adamı olacaktım ama kaldığım evde arkadaşlarım beni rahat bırakmadı. Musallat oldular şöyle yaptılar böyle yaptılar hevesimi kırdılar dememiştir. Kendi başındaki muallim hırsızlık yapan birisi hırsızlığını görmüş olmasına rağmen bir ömür onu saklamış beni hak yoldan alı koyar diye gözünü yummuş, sinesine çekmiş. Adeta yüreğine hançer saplanmışçasına büyük bir acı duymasına rağmen hakikat noktasındaki arayışını o tarz önemli olan, mühim olan bazı şeylere bile bağlayarak aslında devre dışı bırakmamıştır. Dolayısıyla Selmanı Faris'inin Suffa muallimleri olarak bize söylediği çok mühim mesajları var. Hakikat arayışını bir hatırlayın aklınıza bir getirin. Öyle bir ömür yaşamış ki mesela bizim bazı kaynaklarımızda Selmanı Faris'inin yaşı 250 gösterilir, 250 yıllık bir ömür. Tabii bu doğru değil. Ancak bir insan ancak o kadarlık bir yürüyüşü 250 yılda tamamlayabilir hakikat noktasında müthiş bir mücadelesi var müthiş bir azmi ve gayreti var İbni Hatim'den aktarır Zehebi doğru tarihi Medine'ye geldiği zaman 40 yaşında vefat edeceği zaman ise 80 yaşındadır der o büyük insan İranlı mecusi bir babanın oğludur asıl ismi onun Selman değil Selman ismini ona veren Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'dır. onun ismi Mabih nasıl okuyacaksanız nasıl tutacaksanız aklınızda bilmiyorum ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam değiştiriyor ismini Babasının adını da hiç bilmeyiz Büzahmeşan diye İranlı birisi böyle birisi olarak başlıyor yola Nerede başlıyor önce kendi bulunduğu muhitte bir avuç Hristiyanla tanışıyor Onlara karşı farklı bir ilgi duyuyor. Babası onu hapsediyor. Sonra bir yolunu buluyor. Onlardan bilgi alıyor. Önce Nusaybine oradan Musul'a oradan Ammuriye'ye bugünkü adıyla Afyon Emirdağ'a. Oradan tekrardan Tebuk'a Tebuk'tan ise o günkü adıyla Yesrib'e yani Medine'ye uzanan bir yol. Hür bir babanın oğlu olarak ve gerçekten zengin soylu. Bir dediği iki olmayan bir babanın evladı olarak başladığı o yolu Tebuk'a geldiği zaman bir Yahudinin kölesi olarak bitiriyor. O yolda satın alınmış köle olarak köle olarak satılmış başkasına ama hiç umrunda değil o kendisine bir hedef belirlemiş. Nedir o hedef? Hakikat noktasına bir arayışı var o arayışı elde etme adına bir gayret ve arzusu var. Çelme takanlar olmuş, engelleyenler olmuş, farklı olumsuzluklar olmuş. Ama hakikate aşık olursanız onların hiçbir tanesini umursamazsınız. Sizi burada tutan bir hedef var. O hedefe doğru yürürsünüz. Aynen Selman-ı Farisi gibi. O büyük insanın böyle birkaç yeri dolaşarak sonunda Yesrib'e gelip, Yesrib'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelip, Başından geçenleri Efendimiz'e anlattığı o rivayet şu anda bizim kaynaklarımızda yaklaşık 3 sayfalık bir rivayettir. O 3 sayfalık rivayeti İbni Abbas bize aktarırken öncesinde ortalarında şöyle de bir bilgi verir. Selman gelip başından geçenleri orada anlattığı zaman Allah Resulü de o mecliste bulunan sahabiler de anlamaya başladılar. Çünkü öyle bir hikaye anlatıyor ki. Gerçekten insanın yüreğini dağlayan bir hikaye yaşanmış. Başından geçen bir hakikat bunları anlatırken Efendimiz aleyhissalatü vesselam da orada bulunan sahabi efendilerimiz de gözyaşlarını tutamıyorlar. Hayatına ait çok şey söylenir bildiğiniz için girmiyorum onlara. Adını Efendimiz aleyhissalatü vesselam Selman diye değiştirdikten sonra süreç içerisinde Selmanı Farisi'ye Farisi nisbetinin dışında 5 tane daha ifade veriliyor. O 5 ifade şunlar: Selman İbnül İslam, Selman-ı Muhammedi, Selmanul Hayr, Selmanul Hakim, Selman-ı Pak. 5 tane ifade de yaşadığı hayat içerisinde onun için kullanılıyor. Selman İbnül İslam, Selman-ı Muhammedi, Selmanul Hayr Selmanul Hakim, selman Hakim Selman-ı Pak nasıl aldı bu ifadeleri buraya girmeyeceğim çünkü uzun bir mesele o ben onun için sizi bir yere havale edeyim siz o dersi dinleyin ben başka şeyler söyleyeceğim çünkü size bu konuyu ben Mardin'de 82 il programlarında anlattım orada da bu 5 tane lakabın nasıl şekillendiğine dair bazı şeyler söyledim soru şu Selman-ı Farisi ya da biraz önce adını bile söylemekte zorlandığımız Mabıh isimli bu İranlı mecusi ateşgede olan ateşe tapan bir ailenin çocuğu olan bu büyük insan hakikat yürüyüşünü yapıp neticesinde bu beş tane önemli ifadeyi almış olması sadece tarihte selman Farisi'ye özgü bir şey olarak mı anlaşılmalı? Yoksa bir kez daha Suffa'dan ilham alan, Suffa'dan beslenen, Suffa'dan manevi anlamda şarj olan hangi çağda yaşarsa yaşasın bir talip bir talibe tekrardan İbnül İslam olabilir mi? Muhammedi olabilir mi? Bu Muhammedilik çok önemli bir şey. El-Hayr ki bu esma Hüsna içinde kullanılır yani hayır yollarının yolcusu olabilir mi? Hakim olabilir mi? Pak tertemiz olabilir mi? Olabilir mi? El cevap olabilir. Belki Selvanı Farisi gibi olmasa da olunabilir. Peki nasıl olunur yollarına ait ben birkaç mesaj size vereyim. Birincisi kavmini, kabileni, makamını, mevkini, şanını, şöhretini, Servetini aileni dininin önüne geçirme ki Selmanu, Selman İbnül İslam olasın. Onun gibi İslam'ın evladı olabilesin. Allah bu manada sana neler vermişse bırakın rahat rahat dursun. Bak Cenab-ı Hak aldı kaldırın düşmesi şey olmaz. Ellemeyin onunla işiniz olmasın o kendi hayatını yaşasın. Kavmini, kabileni, makamını, mevkiini, şanını, şöhretini, servetini, aileni. Yani neyin varsa ne vermişse Allah sana ne bahşetmişse sen ne kazanmışsan. Kazancın dahi olsa onu sana lütfeden Cenab-ı Hak'tır. Dininin önüne geçirme ki. Selman İbnül İslam olasın onun gibi İslam'ın evladı olabilesin bu önemli bir ufuk bugün bizim için gerçekten İslam kendisine kendisini nispet eden evlatlara ihtiyaç duyuyor şu anda İslam Allah'ın aziz dinidir o yetim kalmaz ama Müslümanların içinde yetimdir İslam şu anda yoksa İslam bize muhtaç değil ama hayata taşınma noktasında şu anda yetim. Onu o yetimlikten kurtaracak olan neyi varsa her şeyini Allah için Allah adına Allah namına feda eden ona evlat olabilecek yiğitler. Eğer bu manada bir adım atabilirsek biz ufak da olsa bir şey yapabilirsek yani neyi vermişse bize öncelikli derdimiz tasamız dilimiz olmalı dilimizin önüne hiçbir şey geçirmezsek. Allah'ın izniyle bu çağın İbnül İslam'ı biz oluruz. Böyle bir hedefimiz olmalı. Derdimiz öyle büyük olmalı, öyle derin olmalı, öyle çok olmalı ki başka hiçbir dert bu bizim asli derdimizin önüne geçmemeli. Düşünün birisi size bir kılıç saplamış. Siz bir hançer yemişsiniz yüreğinizden. O hançerin acısı sizde farklı bir etki uyandırırken birilerinizin ayağınıza ya da elinize topline batırmasını hissedebilir misiniz? Mümkün mü? O büyük acı diğer acıları bastırır. Bugün İslam'ın evladı olabilecek insanlarda böyle bir acı olmalı. İslam ümmetinin bugünkü hali, İslam ümmetinin bugünkü parçalanmışlığı, İslam'ın kızlarının Irızlarına geçilme adına bugün dünyanın dört bir tarafındaki ızdıraplar yaşama ve yaşatma konusundaki ızdıraplar bütün bunları görünce her birisi bir hançer yarası gibi yüreğimizde oturmalı ve o dert en asli dert olarak bizim derdimiz olmalı. Eğer böyle olursa biz o zaman İslam'ı gerçek manada dert edinebiliriz. İnanın bugün o kadar az ki sizi tenzih ederim diyeceğim ama ben de sizin içinizdeyim ve aynı haldeyim. Kalksa İslam, otursa İslam, yemek yerken İslam, yürüse İslam ne kadar var bu kadar genç aramızda Allah aşkına. Böyle gençlere ihtiyaç var bugün. Böyle gençlere oturacak aldığı nefes, verdiği nefes ümmet adına bir ızdırap olacak. Bir avuç olsun böyle rafine genç. Bir avuçtu dünyayı salladı bir avuç olsun bir daha sallayacak Allah'ın izniyle. İşte Selman İbnül İslam o noktasındaki o ifade bize İslam'ın evladı olma adına bir menzil bir hedef belirlemeli. Rabbim hepimizi onlardan etsin inşallah. İkincisi her şeyden ama her şeyden daha fazla peygamberini sev ki Ali'nin ve Fatma'nın evladı olmasam bile Selman-ı Muhammedi olasın. Onun gibi Ehlibeyt'in manevi mensubu olabilesin. Bu kapı da kapanmadı. Zannetmeyin ki bu kapı da kapandı. Her şeyden, ama her şeyden daha fazla peygamberini sev ki Ali'nin ve Fatma'nın evladı olmasam bile Selman-ı Muhammedi olasın onun gibi ehli beytin manevi mensubu olabilirsin maddeten yani nesep olarak ehli beyte mensup olmak evet Ali'nin ve Fatma'nın evladı olmaktır Ali'nin ve Fatma'nın evladı olmak ancak öyle bir şerefi kazandırır Fatma'nın değil de Ali'nin evladı olmak da sadece kazandırtmaz biliyorsunuz değil mi o Muhammed el-Hanefiye'nin o güzel sözünü sen de Ehli niye üzülüyorsun dedikleri zaman Hazreti Ali'nin oğludur o. Evet ben de Ehli ama benim Fatma'm benim annem Fatma değil demişti. Fatma'nın evladı olmak ayrı bir şey. O maddeten Ehli Beyt olmak. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir yol gösterdi. Manen Ehli Beyt olmak da mümkün. Nesep olarak olmasa bile Ali Muhammed'e dahil olmanın yolunu gösterdi ve bu manada Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın attığı en önemli adım da Selman'ı Farisye söylediği sözdür. Hendekler kazıldığı zaman fikir onun biliyorsunuz. Grup grup ayırdı Sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi. Herkes o fikrin sahibi olan Selman'ı kendi grubuna dahil etmek istedi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sahabenin Kendilerini ne dahil etmek için Selman üzerinde tartıştıklarını gördükleri zaman son noktayı koydu. Selman minne ehli beyti. Selman bendendir, benim ehli beytimdendir. Bizatihi sallallahu aleyhi ve sellem onu ehli bunun için saydı. Ve buradan da bize bir şey gösterdi. Aslında selman Farisi'ye böyle bir özelliği kazandıran Allah Resulü aleyhissalatü vesselama duyduğu o derin aşktı. Duyarsan eğer böyle bir müjde senin içinde var Allah'ın izniyle. Üçüncüsü attığın her adımı el hayır olan Allah adına at ki Selmanul Hayr gibi hayrın yolcusu olasın. Hayır yolunda ölebilesin. Attığın adım ne olursa olsun Selmanul Hayr gibi Hayrın yolcusu olabilmen için Allah adına ve Allah namına atmalısın. Eğer Allah adına ve Allah namına atarsan hayrın yolcususun. Hayrın yolcusu olanın şerle işi olmaz. Şer, şer cephesi, şer grupları hayır cephesiyle uğraşmaz mı uğraşırlar. Ama sen hayrın taraftarı olursun Allah'ın izniyle. Selmanul hayır gibi hep hayır yolunda hareket edersin. Dördüncüsü, müminin yitiyor olan hikmeti elde etme adına gayret ver ki Selmanul Hakim gibi ilmi elde edebilesin, ilimle dolabilesin. Müminin yitiyor olan hikmeti elde etme adına gayret ver ki Selmanul Hakim gibi ilmi elde edebilesin, ilimle dolabilesin. Beşincisi elde ettiğin güzelliklerin kıymetini çok iyi bil ki pak olarak başladığın yolu Selman'ı pak gibi tertemiz bitirebilesin. Elde ettiğin güzelliklerin kıymetini çok iyi bil ki pak olarak başladığın yolu Selman'ı pak gibi tertemiz bitirebilesin. Rabbim bizlere de böyle bir hayat nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim Selma'nın ı Farisi'nin burada verdiği mesajlar zihninizde dursun bir. İki tane de önemli sözünü aktarmak istiyorum size. Asıl bunların hepsini bu iki sözü söylemek için söyledim. Çünkü bazen zemini sözlere hazırlamasanız söz istenilen oranda yankı bulmuyor karşıda. Belki size çok basit gelecek bu sözler bunlar. Selman-ı Farisi'nin dilinde farklı bir değer ihtiva ettiği muhakkak ancak ha bunları biliyoruz zaten diyebileceksiniz. Ancak üzerinde biraz düşündüğünüz zaman bugünün dünyasında onlarca derdimize derman olabilecek ip uçlarını el-hakim olan Allah'ın kulu olarak selman Hakim olan ve hikmetle konuşan o büyük insanın dilinden duyduğumuzda farklı bir iklime doğru bizi sevk edecek. Ne diyor Selmanul Hakim ya da Selman-ı Pak? İlim çoktur, ömür kısadır. O halde oyalanma, ihtiyacın olanı al gerisini bırak. Bu kadar sade, bu kadar hoş. Sufa meclislerinin muallimlerine söylenecek en güzel sözdür bu aslında. İlim çoktur, ömür kısadır. O halde oyalanma. İhtiyacın olanı al, gerisini bırak. Bu çağın en büyük problemlerinden bir tanesi nedir diye bu kardeşinize sorsanız size söyleyeceği sözcü olacak. Bilgi. Bilgi problem olur mu? Eğer bilgi puta dönüşürse olur. Öyle bir hale getirdiler ki bizi her şeyi bilmek zorundayız. Böyle sanki bir zorunluluğumuz var. Her şeyi bilmek zoru, mümkün olmadığı için de ne biliyorsak yarım yamalak biliyoruz. Sadece işte milletle konuşurken ağzımız laf yapıyorsa 3-5 kelimeyle bir şeyler söylüyoruz. İnsanlar da bizi bir şey biliyor zannediyor. Ama burada Selman-ı Farisi çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Aslında sahabenin ilimle olan münasebetini özetleyen bir cümle bu. İlim çok çünkü Allah el-alim. Dünyaya da bu manada rahmetiyle muamelede bulunmuş vermiş de vermiş. Adem babamıza öğretmiş eşyaya isim koyma kabiliyetini Hazreti Adem'den bu tarafa da insanlık ilim adına bilgi adına ciddi oranda bir sermaye biriktirmişler. Her şeyden haberdar olmak her şeyden bir şekliyle benim de bilgim olsun benim de ondan bir şekliyle nasibim olsun diye uğraşmak Sahabenin ilim terbiyesine uymayan bir şey neden oyalatır seni niye her şeyi öğrenesin kardeşim her şeyi öğrendiğin başına iş açacaksın size defaatle söyledim bir daha söylüyorum ümmetin hakimi olan Ebu Derda'ya Şam'da gelip soru soruyor bir genç bir soru soruyor cevabını veriyor bir tane daha soruyor cevabını veriyor üçüncü soruyu sorunca Ebu Derda diyor ki ne yapacaksın bu kadar cevabı Aldığın her cevap yarın Allah katında aleyhine işleyecek. Al amel olarak hayatına taşı amele dönüşsün sonra öğren. Yok öyle değil bizim gençlerimizde şöyle bir şey var zaten internet var önümüzde. Oradan oraya falanca hoca falanca konuda ne demiş bir de şuna bir bakayım bir de buna bir bakayım şimdi zaten şeyler bitti Türkiye'dekiler altyazıyla dışarılardan geliyor bilgiler başkalara da çünkü kesmiyor artık bizi yetmiyor. Hep yeni şey duyacağız yepyeni bir şey olacak öyle bir şey söylenecek ki ben ilk kez söyleyeceğim ben ilk kez onun haberini vereceğim ve onu ilk kez ben duyuracağım. Onun için bakın bu Twitter dedikleri bela da böyle bir bela duyurma adına bir şey var o söylediği yazdıkları şeylerin çoğunun adam yazanının kendisinden nasibi yok. Süslü bir laf yap, yapayım ki birileri beni beğensin. Beğenilme arzusuyla bir hareketlenme var bu konuda ve bu bizim aslında... Ahlakımızı bozuyor biz farkında olmasak bile. Bugün beğenilme arzusuna kapıldığımız için hakikati hakikate yaraşır bir biçimde savunamıyoruz. Hakikate yaraşır bir biçimde izzetlice duramıyoruz. Farklı bir biçimde bizden aslında başka şeyler götürüyor. Bilmiyorum farkında mıyız? Selman-ı burada bize dikkat ettiği şey bu. Ah buradan yarın yarına gerek yok biraz sonra. Hangi birimizin çıkacağına garantimiz var şu an son nefesimiz olsa Rabbimiz şu an için bundan son, öncesine ait bizi bir hesaba çekse ne veririz o hesapta neler söyleriz bize şimdiye kadar 40 küsür yıllık ömrümüzde emanet ettiği bu ömür sermayesini ne için geçirdin dediği zaman ne söyleriz? Falanca filanca laf geçirmek. Bunu söylediğimiz zaman paça yırtacağımızı mı zannediyoruz? Bu değil işte. İlim çok ömür kısa. Sen sana lazım olanın peşinde ol. Selman-ı Farisi'nin dediği bu. İkincisi bakın tam kitabın ortasından bugünkü hastalıklarımıza bizatihi nişan alırcasına bir şey söyleyecek o Selmanul Hakim olan büyük insan diyor ki bu ümmetin önce gelen kuşak ile sonra gelen kuşak arasındaki irtibatı olduğu müddetçe salahtadır. Sözü anladınız mı bilmiyorum bir daha söylüyorum. Bu ümmetin önce gelen kuşak ile sonra gelen kuşak arasındaki irtibatı Olduğu müddetçe salahtadır. Söz bu kadar mühim bir söz. Şimdi gelelim bugüne. Niye birileri ısrarla bizi köklerimizden koparmaya çalışıyor? Niye geçmişe ait her şey kötüleniyor? Niye 14 asırdır ümmetin birikimi, müktesebatı bir şekliyle bir kirbitle yok edilmek isteniyor? Niye hep yeni şeyler söyleme adına geçmişle olan irtibat her geçen gün zayıflıyor anlıyor musunuz? Bakın selman Farisi konuşuyor ve ne kadar önemli bir şey söylüyor. Öncesiyle irtibatı canlı olmayan salahatı kaybetmiştir. Yani o felakettedir. Eğer sen yukarıyla irtibatın sağlam değilse aşağıya da vereceğin bir şey olmaz. Yukarıyla irtibatın sağlam ve diri olacak ki canlı olacak ki oradan alıp aşağıya da bir şeyler verebilesin canlı bir biçimde verebilesin çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Bizim bir kökümüz var kökümüz asr-ı saadet bugün mezhep deseniz selef imamları deseniz bu manada hepsinin yaslandığı zemin asr-ı saadet zeminidir ve onlar bizim köklerimizdir. Onun için bu kardeşiniz ısrarla size istikbal köklerdedir diyor. Köklerdedir istikbalimiz başkaları başka yerlerde arayabilir ama bizim kökümüz istikbaldedir. Öyleyse eğer şu anda biz 21. asırdaki Müslümanlar mıyız? Evet bizden önce yaşayan insanların miras olarak bıraktıklarından haberdar olmak zorundayız. Böyle bir özelliğimiz var böyle bir önceliğimiz olmalı ve bu halka halka öne doğru gitmeli. Halka halka öne doğru gitmeli çünkü o 14 asırlık silsile aslında birbirlerine tevarüs ederek yani miras bırakarak bugüne getirdiler. Eğer biz de sadık olursak biz de bizden sonrakilere bırakacağız. Yok sadık olmazsak eğer ihanet edersek bizdekilerde kopacak o zincir. Zincir koptuğu için belki bizden sonra gelenler bir kopuk zincirle yine kendilerini bizden öncekilere bağlamak zorunda kalacaklar. Çünkü ümmeti Muhammed'in ilmi geleneği böyledir. Bakın bizim icazetlerimize böyledir. Sen aldın bu ilmi kimden aldın falanca'dan falanca kimden filancadan filanca kimden filancadan gider gider gider gider en sonunda ya yaslanır Abdullah İbni Mes'ud'a ya yaslanır Abdullah İbn Abbas'a ya yaslanır Enes bin Malik'e oradan da yaslanır Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a. Yaslanmak zorunda aynen bir zincir gibi halka halka halka halka arka arkaya gitmek zorunda kalkıp da diyemezsin ben 21. asırda geldim Kur'an'ı ben en iyi anlarım dersen. Belki bugünün insanlarından bazılarını ikna edebilirsin ama bu işi bilen insanlara kendini güldürürsün. Komik düşür, duruma düşürürsün. Ne demek böyle bir şey? Sen bir ilmi geleneğin devamısın. Sen yerden mantar gibi bitmedin ki bir gelenek geldi. İslam'ın bir geleneği vardı. İlmin bir zürriyeti vardı, bir nesebi vardı. Bu böyle bir neseple geldi ve sen şu anda o nesebin eğer, halkasını korudunsa sondan bir öncesisin dolayısıyla sen kendini oraya nispet ettiği müddetçe aslında hakikat üzeresin burada Selman-ı Farisi'nin ümmetin salahatini öncesiyle sonrasını birbiriyle canlı irtibatına bağlaması yani selefle halefin canlı bir bağ kurmasına bağlaması aslında yine Suffa'daki ilmi geleneği ne kadar doğru anladığının işaretidir. Allah bu manada da bizlere yardım etsin inşallah. Şimdi aziz kardeşlerim sizi bir başka noktaya götüreceğim. Bu mi takviye edecek bir noktaya. Bizim İslam ilim geleneğimizde çok önemli isimlerden bir tanesi de İbni Hacer'dir. Allah kendisinden kendilerinden ebeden razı olsun. İbn Hacer bir tane değil. Biz İbn Hacer der demez. aklımıza ilk gelen isim El İsabe sahibi İbn Hacer El Asqalani ama ben onu demiyorum. Şu andaki misafirimiz o değil. O Fetul Bari'nin de biliyorsunuz müellifidir. Gerçekten dev bir kamettir. Bambaşka bir isimdir. Kesinlikle iyice hayatı da irdelenmelidir. İlim tarihimizdeki yeri de iyice tespit edilmelidir. Belki başka bir zaman o, o konuda başka şeyler söylerim. Bugün size aktaracağım İbni Hacer, İbni Hacer el-Haythemi'dir. Mısırlıdır, Şafi'dir, büyük bir ediptir, büyük bir fakihdir, büyük bir tarihçidir, büyük bir alimdir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Vefat tarihini vereyim ki yaşadığı zemini zihninizde canlandırın. Hicri 974 miladi 1567. Bakın bize çok yakın aslında çok uzak değil. Onun en meşhur kitabı Şafi Fıkhı'nın önemli bir şerhini ortaya koyduğu Tuhfetül Muhtaç Fi Şerhil Hac kitabıdır. Ama fetvası yani fetvaları da Gerçekten dikkatlice okunması gereken önemli bir kaynak olarak bugün kütüphanelerimizde duruyor. O fetva kitaplarından bir tanesi El Feteval Hadisiyedir. Yani bugünkü ifadeyle kullansak güncel fetvalar. Çağdaş demek istemiyorum güncel fetvalar böyle bir kitabı var. Orada bir fetvasını ben size okuyacağım. Bir fetvasını aktaracağım. Şöyle bir soru soruluyor İbni Hacer El Heytemiye. Diyorlar ki bir Müslümanın öncelikli olarak yapması gereken iş nedir? Bizim de çok önemli ihtiyacımız var bu sorunun cevabına. Bir şeyler yapıyoruz ama gerçekten yaptığımız şey ehem mühim listesinde ehemleri mi oluşturuyor? Yani mühimlerin mühimi, mühimi oluşturuyor yoksa daha arkalara mı düşer? Öncelikli sırası evveliyatta. Neler önde olmalı neler geriye bırakılmalı bu önemli bir soru ve buna ait bir soru soruluyor İbni Hacer el-Haythemiye bir Müslümanın öncelikli olarak yapması gereken iş nedir? Cevap şöyle bir sağlam ve selim bir kaynaktan akidesini öğrenmesi iki ameli anlamda mükellefiyetlerini öğrenmesi ve gereğini yapması üç Kalbin amellerinin neler olduğunu öğrenmesi ve bunun da gereğini yapması. Tekrar ediyorum üçünü de. 1- Sağlam ve selim bir kaynaktan akidesini öğrenmesi. 2- Ameli anlamda mükellefiyetlerini öğrenmesi ve gereğini yapması. 3- Kalbin amellerinin neler olduğunu öğrenmesi ve bunun da gereğini yapması bugün aynen bizim içinde geçerli olan bir şey söyledi bilmem fark ettiniz mi fark edin etmediyseniz küserim yoksa söylenen şeyler aslında Darül Erkam'da bizim öğrendiklerimiz hatırladınız mı bilmiyorum Darul Erkam'da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o ilk güzel cemaati o mübarek ellerinde Kur'an'ın elmas kılıcıyla yoğurduğu cemaati nasıl yoğurmuştu? Üç şey sağlam bir akide, akli eğitim, ruh eğitim. Aynı şey değil mi? Aynı şeyin biraz farklı ifadesi bu. Niye aynı? E aynı olacak öncesiyle irtibat. İbni Hacer el-Haythemi kendi çağında yaşadığı tarihi söyledim. Belki uslup değiştirecek. Biraz o günün insanlarının anlayacağı şekliyle söyleyecek ama aynen peygamber iklimindekini söyleyecek başka çaresi yok. Eğer öncesiyle irtibatını canlı tutma gibi bir zorunluluğu varsa yapacağı bu. Yine aynen peygamber günlerinde o ilk nesil nasıl yetişti kıvama geldiyse onu yapacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanına gelen o cahiliyenin içerisinden sıyrılıp gelen kelime-i tevhidi söyleyip kendisine talebe olan ve mümin olan insanlara ne öğretti? Sağlam bir akide inşa etti. Onların akıllarını eğitti, kavramların içlerini Allah'ın nazarından vahyin ilhamıyla yeniden doldurdu. Ruhlarını inşa etti. Aslında ruh inşası kalbin amelidir. Onun da iki boyutu vardı Darül Erkam'da. iradenin sağlamlaştırılması ve Kur'an'i bir ahlakın inşası. Aradan kaç yıl geçmiş yine İbni Hacer el-Haythemi, o günkü iklime ait hakikatleri böyle dile getiriyor. Şimdi ben 3 yılın sonunda yine bir hakikate sizin dikkatlerinizi çekiyorum. Aslında bizim yaptığımızda inanın bundan başka bir şey değildi. Belki becerememiş olabiliriz ama niyetimiz böyleydi. Birinci ders sene konumuz hadisti. ikinci sene konumuz siyerdi. Üçüncü sene konumuz ilmihaldi. 3 senede biz bu üçünü öğrendik aslında. Siz bakmayın dersin başlığının hadis olduğunu. Hatırlayın o hadisleri akaidle öğrendik. Aslında mükellefiyetlerimizi de öğrendik. Aslında kalbin ameli sayılan manevi dünyamızın imarı adına da bir şeyler öğrendik. Evet ki sene siyer müfredatında aynı şey. Belki biz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatını biraz tarihi olarak irdelemeye çalışsak da Sorulan sorularla Hira'yla darul Erkam'la Suffa'yla bu kardeşiniz size bunu vermeye çalıştı. Bu seneki ilmi halin konusu da böyleydi. Yine biz akide öğrendik aslında yine mükellefiyetlerimizi öğrendik. Yine kalbin imarı adına hakikatleri öğrendik. Şimdi seneye konumuz Kur'an değişecek mi peki şey aynen Kur'an'da da üç şeyi öğreneceğiz. Çünkü başka bir şey bilmiyorum benim bildiğim türkü bu başkası başka türkü bilir daha güzel sesi olur söylerim ben bir şey bilmem ona bir şey diyemem ama ben bunu bilirim. Bu üç şeyle yürümek zorundayız başka da çaremiz yok bizim sağlam bir akideyi öğrenmek ve o akideyi öğrenmek işte biz öğrendik akayet dersi yaptık oldu bitti bunu dediğin zaman kaybettin. Akait dersi bitmez arkadaş bitmez çünkü iman isten istemez dışarıdan takviye edilmesine ihtiyaç duyar. Bir müddet öğrenirsin bazı hakikatleri sonra bir daha alttan birileri bir şeyler zorlamalı. Yeniden söz dönüp dolaşıp tevhidin üzerine gelmeli akidenin üzerine gelmeli itikat konularının üzerine gelmeli. Söz dönüp dolaşmalı, ameli anlamda mükellefiyetlerimiz üzerine gelmeli. Çünkü bizim namazımızdan, abdestimizden, gusülümüzden daha mühim bir iş mi var? Bu iş olmalı, bu sürekli tekrar edilmeli. Kalbimiz ister istemez kirleniyor. Dış dünyadan, içeriden şeytan, şeytanın dostları farklı telkinlerde bulunuyor. İster istemez bizi kirletmeye ve yanlış yerlere sevk etmeye çalışıyor. İşte o anlarda... Kalbin ibresini hakikat üzere tekrardan sabit kılmak için buna ihtiyaç duymalıyız. Duymak zorundayız. Onun için de bizim bu yürüyüşümüzde dönüp dönüp dolaşacağımız, geleceğimiz nokta burası olacak. Akidemizi, akaidimizi, ak itikadımızı konuşacağız. Mükellefiyetlerimizi konuşacağız. Kalplerimize asr-ı saadetten ilham alarak inşallah... Bir şekliyle ayar vermeye çalışacağız. Rabbim bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Meseleyi yavaş yavaş toparlayın. Biraz size sorularda vakit kalsın. Yakın bir zamanda tevhidle alakalı bazı dersler yaptım. İman ahlakıyla alakalı bazı dersler yaptım ki birçoğunuz haberdarsınız. Birkaç hafta önce. Bir noktaya dikkatlerinizi çektim derste o noktayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Dedim ki o derslerde niçin sahabe çok az bilgisi olmasına rağmen Kur'an'dan ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan gerçek manada istifade edebiliyorlardı ve bu manada nasipleri fazla oluyordu. Ama bugünün Müslümanları olarak biz bu konuda onlar kadar nasiptar olamıyoruz. Bir başka ifadeyle şunu söyledim. Dedim ki kelime-i tevhid gibi la ilahe illallah bu güzel cümleyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olanca sadeliğiyle selim bir halde Ashab-ı kiram dediğimiz o güzide nesle söyledi öğretti onlar da öğrendi ve gereğini yerine getirdi. Ama bugünün Müslümanları olarak biz bu kelimeyi sadece kelime olarak bırakıyor. Hayatlarımıza intikal ettirme noktasında acziye taşıyoruz. Bunun nedeni ne? Ashabın başarısını anladığımız zaman biz kendi başarısızlığımı başarısızlığımızı ya da başarısızlığımızın nedenlerini anlarız ashabın başarısının üç temel alanı vardı neydi onlar bir doğru ve güvenilir bir rehber 2, hakikatin ağırlığına uygun bir üslup üç ön yargılardan uzak bir zihin birincisi neydi doğru ve güvenilir bir rehber rehbersiz olmaz bu iş rehbersiz olmaz. Şimdi beni adam zannetmişsiniz beni rehber ka kabul ediyorsunuz. Benden daha iyi bir rehber bulduğunuz zaman gitmezseniz şimdiye kadar bir şey vermişsem emek size o emek helal olmaz. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü olmak zorunda ama bu iş rehbersiz olmaz. Birini de rehber olarak edindiğin zaman ona güven üzerinden bir bağ kurarak yürümek zorundasın. Sen benim imamımsın senin için ölürüm yatarım sen ne desen hocam onu yaparım İyi, şu odadan bir bardak su getir 40 tane bahane böyle olmaz böyle bir rehberlik de olmaz böyle bir yol da yürünmez. Hani sen benimle şehadete gelecektin hani diyordun ki hocam hadi fethedelim dünyayı daha bir bardak su getirmiyorsun bana böyle yapmadıktan sonra Allah sana büyük işleri nasip etmez küçük işlerden başlar bu işler adım adımdır bu iş adım adım adım adım bir noktaya gelir. Hubeyb İbni Adi eğer şahadete ulaştıysa aslında Suffa'da 3 tane insana Kur'an öğretme noktasındaki azmiyle başladı. Hubeybi şahadete ulaştıran şey Suffa'daki Kur'an talimiydi. Eğer orada başlamasaydı orada bitiremezdi. Ama bugün gençleri sizi tenzi ederek söylüyorum, güya hedeflerinde şahadet var. Hayatta bir şey yok böyle olmaz Allah da nasip etmez. Sen bir kere bu manada Allah için senin önünde olan sanar sen rehber olarak edindiğin insanın söylediklerine güven duyup elbette ki şeriatın kuralları çerçevesinde İtaat meselesinin net bir biçimde bizde tanımı var masiyetli itaat yok eğer sana masiyet söyleniyorsa bir kötülük söyleniyorsa şerri şerife aykırı bir şey söyleniyorsa onda yapacak bir şey yok onda itaat da olmaz ama bu değil de sana İslam'a hizmet adına bu dini dert edinme adına bu dine hizmet etme adına bir şey söylüyorsa sen ona rehber, rehber edinecek ve yürüyeceksin. Ama burada siz muallimlere ve muallimelere çok önemli bir şey var. Rehber edindiniz ya siz de başkalarının rehberisiniz. Aslında elinizin altındaki bütün talebeler talibeler sizin rehberiyetinizde yürüyor. Öyleyse eğer bunun da gereğini yerine getirmek zorundasın. Böyle bir görevi eğer Allah bize yüklediyse böyle bir ağır yükü taşıma noktasındaysak bulunduğumuz o konuma uygun bir kıraatin ve kametin sahibi olmalıyız. Başka yolu yok bunun. Ben o işin adamı değilim diyerek kurtulamazsın bu işten. Bu bir bahanedir. İşin adamı değilsen işe adam ol. Ya ol ya bul durmak yok. Ya sen gel getir yerine birini. Ya da çek git bu manada bu konuda belli bir noktaya gelerek yine gel aynı yeri bu konuda temsil etme adına gayret içerisine gir. Dolayısıyla sahabenin bu konudaki başarısında var olan bu önemli ayak önemli alan bizde de olmalı. Doğru ve güvenilir bir rehber. İkincisi ney? Hakikatin ağırlığına uygun bir, bir uslup. Hakikat ağırlık, ağırlık verir insana ağırdır çünkü hakikat zordur hazmı da zordur gerçekten insanı zorlar bu zor ama bunu uygun bir üslupla anlatmalısın çünkü sana insanları güzel dil ile hikmetle güzel nasihatla Allah'ın yoluna davet et diyen bir Rabbim var dilini bu manada ayarlamalısın gereksiz şeylere girmemelisin Amel öncelikli şeylere öncelik vermelisin. Bazı kardeşlerimiz yani sizi tenzih ederek yine söyleyeceğim. 3-5 tane sinir uçları var. 3-5 tane hassas mesele. Otursun birisiyle konuşmaya. Hangi meseleyi konuşursa konuşsun bir bakarsın sözü getirmiş o noktaya. Çünkü başka meselesi yok adamın. 3-5 tane mesele. Dönderir dolaştırır getirir oraya. Dönderir dolaştırır getirir oraya. Bunun bize bir faydası yok ki. Bak biz bir müfredatla yürüyoruz. Bu müfredatlar kolay kolay yazılmıyor. Kolay kolay oluşturulmuyor. Bir emek veriliyor. Ve bir tecrübeye dayanıyor. Öncesi sonrası hesap edilerek yapılıyor. Bütün bunlar böyle ortaya konmasının sebebi insanlara bu hakikat ulaşsın diye. E sen bu hakikati ulaştırma adına uslubunu hakikate göre ayarlamasan yazık edersin. Hem o emeğe hem o talebelere. Hem o zamana hem kendine yazık edersin. Bunu etmemek için usul ve uslup konusunda da sünnet öncelikli yaşamak zorundayız. Bu meselenin üçüncü esası da şu ön yargılardan uzak bir zihin. O derste de söyledim bir daha söylüyorum. Ümmi olmak anadan doğmuş gibi saf ve temiz olmak. Ümmilik okuma yazma bilmeme anlamında değil ümmilik asla rucudur aslında şimdi biz belli bir yaşa gelmişiz bir sürü sıkıntılar var zihinlerimizde her geçen gün kırık dökük bilgiler var bunlarla bazıla bazı düşüncelerimiz yargı noktasına varmış onlardan arınma adına bir gayrete girmeli hakikate kendi zihnimizi açık hale getirmeli Ön yargı ile ön bilgiyi birbirinden ayırmalı. Ön bilgide hiçbir mahsur yok ama ön yargı tehlikeli. Yargıları bilgiye dönüştürmeli. Bunun üzerine de hakikatten payımızı fazlalaştırmak durumundayız. Eğer biz bunu becerebilirsek elimizin altındaki talebelerimize, talibelerimize de bu manada bir bilinç kazandırırsak ümmiliğin kurtuluş olduğunu onlara da bir şekliyle anlatırsak ve gösterirsek Allah'ın izniyle bu yürüyüşten istifademiz çok ama çok daha farklı olacak. Rabbim bu konuda yar ve yardımcımız olsun ve bizleri bu manada gayretten, azimden ayırmasın inşallah. Selman'ın Farisi ile başladım. Selman'ın Farisi ile de bitiriyorum. Bakın o büyük insan nasıl bir söz söylüyor? Vefat edeceği anda Yanındaki talebelerine söylediği bir söz Selman-ı Farisi'nin. Evladım öleceğin zaman ne yap yap şu hallerin biri içinde öl. Ne yap yap bu hallerin biri içinde öl. Ya had yolunda ya Allah adına bir cihat yolunda ya da Rabbinin adına yapılmış bir mescidi inşa ve imar yolunda üç halde öl diyor ne yap yap bu hallerin birinde öl ya hac yolunda ya Allah adına bir cihat yolunda ya da Rabbinin adına yapılmış bir mescidi inşa ve imar yolunda Allah bu üçünün yolunda bizlerin ruhlarını alsın inşallah son nokta son söylediği şey tamamen bizimle alakadar İkisi de bizimle alakadar ama bu bir tanesi tamamen suffayla alakadar. Nedir o? Allah adına yapılmış bir mescidi inşa ve imar yolunda. Eğer siz Allah'ın kullarının... Evlerinin birinde bu ev sizin eviniz olabilir bu ev bir dernek olabilir bir vakıf olabilir bir kardeşinizin yeri olabilir dışarıda bir yeri olabilir önemli değil namaz kılınan her yer bu manada mescittir yeryüzü bize de mescit kılınmıştır her yerde de bunu yapabiliriz oturdunuz inşa etme adına bir gayretiniz var o ayrı ama özellikle mescitleri imar edecek şey oradaki cemaattir. Allah adına ve Allah namına attığınız her adım oradaki o alanı mescide dönüştürür ve imar ettirir inşallah. Dolayısıyla Allah'ın kullarının bir kulun evinde kullardan bir kulun evinde bir araya geldiniz diz dize verdiniz. Allah'ın kelamından, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden, siiretinden bir şeyler öğrenme adına bir gayrete girdiniz. Bu manada o gayretiniz devam ettiği müddetçe Abdullah İbn Abbas'ın bize naklettiği o büyük müjdeyi hiçbir zaman unutmayın. Melekler o halkanın üstünde şöyle bir nurdan halka oluşturacaklar. Nereye kadar? Ta arş kadar aynen bir Sipral gibi böyle döne döne döne döne bir halk oluşturacaklar. Niçin siz orayı imar ediyorsunuz çünkü böyle bir imar faaliyetinde bulunurken ölün diyor Selman-ı Faresi. Ama diğeri ikisi de önemli hac için Allah yolunda cihad için. İnşallah Rabbim bizlere de böyle bir mükafatta bulunur. Ömrümüz böyle bir hayır yolunda neticelenir. Ya hac yolunda ya Allah yolunda cihat yolunda ya da inşallah bir mescidi imar ve inşa yolunda. Rabbim hepinizin hepimizin azmini ve gayretini arttırsın. Hepinizi gerçek manada muallimlerden ve muallimelerden kılsın. Elinizle vesilelerini, vesilelerinizle binlere inşallah İslam'ın hakikatlerin duyurulmasını sağlasın inşallah Allah razı olsun Allah kabul etsin Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam hürmet ediyorum Allah, Allah razı olsun. olsun Allah nefesinize yüreğinize kuvvet versin hocam inşallah. Amin. Hocam Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle Kur'an bir ucu kendi otoritesinde bir ucu da yeryüzüne sarkıtılmış tutacak eller bekleyen bir iptir haplullah'tır dersinizde böyle buyurmuştunuz siz de hocam geçen sene 3 ayların başlangıcında mesele bilinç ışıklarını yakmaktır demiştiniz. Bilgi çağını bilinç çağına döndürmemiz noktasında bir sorumluluğumuz var demiştiniz. Şimdi önümüzdeki yıl inşallah Kur'an yılı ve açıkçası bizler kadar heyecanla bekleyen başka zümreler de var tabi. Gerçi hoş biz, biz işimize bakacağız ama hocam Kur'an bilgisini Kur'an bilincine döndürme noktasında hocam mutlaka söyleyeceğiniz şeyler vardır ama acizan hocam burada özellikle dikkat etmemiz gereken neler var onları çok sayesinde şey söylersiniz evet zaten g e, konumuz inşallah Allah'ın kelamı Kur'an olacak o yıl yıl boyunca yani 1437 hicri yıl boyunca Kur'an üzerinde inşallah faaliyetler yapılacak birçoğundan Haberdarsınız zaten Bugün medrese dersinde de söyledim Samet medresesi de Kur'an medresesi olacak O medresede de bütün dersler Yine Kur'an üzerinde Ve özellikle de Kur'an sünnet bütünlüğü Üzerinde şekillenecek Allah nasip ederse Bizim sufa meclisleri Olarak da Kur'an müfredatı üzerinde Genelde işte Biraz önce Cemil kardeşinde dediği gibi bir bilinç ve şuur oluşturma yönünde bir müfredatımız olacak şu ana kadar bir miktarı oluşsa da tam anlamıyla ben yoğunlaşıp yazamadım İnşallah Haziran başı itibariyle Bismillah diyeceğim yoğunlaşacağım İnşallah sizlerin dualarıyla da bitirmeyi hedefliyorum Eylül ayının sonuna kadar yine aynı şekilde 32 derslerinde oluşacak yine aynı şekilde siyer derslerinde olduğu gibi biraz daha bilinç ve şuur üzerinde yürüyeceğiz. Onun öncesinde ben Cemil hocanın da sorusuna cevap olsun diye bugün medresede de tavsiye ettiğim iki kitabı buradaki bütün muallim ve muallime arkadaşlara da tavsiye ediyorum. İnşallah siz o bilinci bu tavsiye ettiğim kitaplardan kısmen alacaksınız. Bunun üzerine biz de yine muallimler toplantısında kendi müfredatımızın üzerinden de o bilincimizi derinleştireceğiz Allah nasip ederse. Kitaplardan bir tanesi Muhammed Abdullah Tıraz'ın en mühim mesaj Kur'an başlığını taşıyor. Kur'an'ın muhtevasıyla ilgili yapılmış güzel bir çalışmadır. Bunu özellikle okumanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bir de İsmail Albayrak doçent doktor klasik modernizmde Kur'an'a yaklaşımlar diye bir kitap. Tavsiye ediyorum size bu kitabı da okumanızı özellikle söylüyorum. Belki medrese dersinde beni dinleyen kardeşlerim için tekrar olacak ama e, tekrardan bir mahsur yok biraz daha fayda da olabilecek. Özellikle Kur'an anlayışlarının Kur'an'dan istifade noktasındaki usul ve uslupların bugün İslam dünyasında çoğaldığını görüyoruz ve bunların çok farklı yerlere doğru da uzandığını, farklı yerlere doğru da şekillendiğine hepimiz şahit oluyoruz. Kaç tane insan varsa o kadar da Kur'an bilinci var. Ama bunların hangisi doğru, hangisi gerçekten hakikat bunu tespit etme noktasında bazı problemler yaşıyoruz. Bu kitapta özellikle bu manada bazı bilgiler var. Kitapta var olan her şeye katıldığım anlamına gelmez. Artık buna alışık olmanız lazım. Bazen ben kitapları sizi biraz tahrik etsin diye veriyorum zaten özellikle bazı kitapları da böyle okumak durumundayız ancak burada anlatılan Kur'an anlayışları bugün bu memlekette de ciddi bir biçimde yankıları bulan anlayışlar biz bunları anlama açısından bu kitaptan farklı bir biçimde istifade etmek zorundayız okuduğunuz zaman göreceksiniz Hint alt kıtasından Sir Seyyid Ahmet Han'ın Teorisyen Kur'an anlayışıyla ilgili bilgiler var burada. Mısır'dan Muhammed Abduhun pratisyen Kur'an anlayışıyla ilgili bilgiler var burada. Türkiye'den Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın anlayışıyla ilgili bilgiler var. Bir de Pakistan'dan Hamiduddin El Ferahi ve Emin Ahsen isimli zatların anlayışları ile ilgili bilgiler var. Bunların üzerinden biz bugün Olması gereken noktayı tespit edeceğiz inşallah. Onun için ben özellikle bu iki kitabın mümkünse eğer bireysel okumalar yapıldıktan sonra grup şeklinde suffadaki talebelerinizle birlikte kuracağınız arkadaş gruplarıyla birlikte müzakereli okunmasını tavsiye ediyorum. Müzakere okuyun sorular çıkarın. Sorularınıza cevaplar bulmaya çalışın bulamadığınız soruları da inşallah bir dahaki dönemin ilk sufva meclisleri toplantısında buraya getirirsiniz biz burada cevap bulmaya çalışırız bu Kur'an bilinci noktasında yapacaklarımız böyle İnşallah Allah nasip eder de sizlerin de dualarıyla inşallah Cenab-ı Hak yardım eder müfredatımız oluşursa bu müfredat konusunda o bilinç ve şuur adına, selim ve sahih bir Kur'an münasebetini kurma adına bazı şeyler yapmaya çalışacağız. Mevla inşallah bu konuda da bizleri mahcup etmesin. Evet, selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, hocam Selmani Farisi e, Hazretlerinden bahsederken onun isimlerinin e, yanında bazı isimlerden de bahsettiniz. İşte Selman Muhammediye, Selman İslamiye gibi. Ben burada anladığım şu oldu. bu büyüğümüzün İslami alanda kendisini geliştirdiğini. Ama şu sözü söylediğinde kendinize yarayacak olan bilgilerle donanın sözünde ikilemde kaldığım için sizin şimdi soracağım soruda açıklama yapmanızı rica edeceğim. Buyurun. Örneğin benim bir meziyetim vardır. Tıbbiye de iyiyimdir. Öbür kardeşimin e, başka meziyeti vardır. İşte inşaatta çok iyidir, askeriyede çok iyidir vesaire gibi. İslam e, dünyasında baktığımızda pek çok gelişmiş yerlerinde, İslam'ın nazarında biz çok ilerideyiz hocam. Hani geçmiş döneme baktığımızda. E şimdi örneğin bir şan dersi almış olsak benim ne işime yarayacak? Ama benden sonraki gelenlere ona ifade etme adına ya da tıbbiye alanında ömür veren büyüklerimiz var. Ben şimdi bu şekilde düşünmekle dünyayı imar etmiş bulunuyorum ya yanlış mı düşünmüş oluyorum. Evet çok güzel Allah razı olsun. Oradaki öncelik şu aslında biz zaruri olanları öğrendikten sonra diğerlerine kapı açabiliriz. Ama zaruri olanları biz öncellemeyip bu konuda kendimizi işin bidayetinden itibaren çok farklı bir biçimde meşguliyete tabi tutarsak Asıl almamız gerekenleri ihmal ederiz. Selman-ı Farisi'nin dediği de bu. Mesela biz olmazsa olmaz olan ve anın vacibi olan bazı bilgilerle bazı ilimlerle mükellefiz. Eğer biz bunları ihmal eder de başka şeylere daha farklı bir biçimde zaman ayırırsak asıl almamız gerekeni tespit noktasında ciddi sıkıntılar yaşayacağımız için bundan sonraki hayatımızı İmar etme noktasında da sıkıntılar çekeriz. Bugün yapılan yanlış o aslında. Mesela bugün diyelim ki akide konusunda, akaid konusunda zaafiyet yaşıyor ümmet. Bunlar öğrenilmeden onun üzerine istediğiniz kadar ilim öğrenin. Temelde bu olmadıktan sonra öğreneceğiniz her şey çürük bir temelin üzerine bina edileceği için onun bir faydası yok. Öncelikle sen sana lazım olan, Kulluğunu yerine getirmek için elzem olan bilgilere öncelik ver bunlar gerçek manada öğrenilsin ondan sonra da sizin de sorunuza söylediğiniz gibi kabiliyet ve mizac meselesinde Allah hangi kabiliyeti ve mizacı vermişse onların geliştirilmesi noktasında da adımlar at ama burada asıl olan şey öncelikle farzların ikamesidir. Farzlar ikame edildikten sonra diğerlerine sıra gelmeli ve ona göre öncelikler listesi tespit edilmeli. Bu yapılmazsa eğer diğerleriyle beraber nasıl olsa işte bir şekilde öğreniriz diyerek her şeyden haberdar olma gibi bir yanlışa kapı açılırsa asıl olan elzem olanlar da ihmal edileceği için orada tehlike var. Dolayısıyla burada dikkat çekilen en önemli husus bu bunu da doğru anlamamız gerekir. Suffa'ya ilk başlayacağım zaman çok tedirgindim ilk dersini yaptım o gece rüyamda peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm Suffa'mı yaparken o, o, o da bizi izliyordu çok şükür 3 seneyi de bitirdik yeni başlayacak arkadaşlara arkadaşlarımız gönüllerini bu yola vermelerini ve sayıya takılmamalarını Nacizane tavsiye ediyorum vesile olduğunuz için Allah ebeden razı olsun diyor kardeşimiz Allah sizden de razı olsun Rabbim bu güzelliğinizi daim etsin inşallah Aleykümselam ve rahmetullah elde ettiğin güzelliklerin kıymetini bil ki pak olarak başladığın yolu Selman'ı pak gibi bitirebilesin dediniz. Lakin o bizlere en azından nefsime nefsimiz pak değil geceleri gözyaşlarına sebep nice günahımız var. Mahşerde bizi utandıracak bu kadar günah varken bu yola nasıl pak olarak girebiliriz ya da bana nasıl cesaret Buna nasıl cesaret edebiliriz diyor kardeşimiz. Cesaretimiz şu eğer Allah bizi buna sevk etmişse paklanacağız. Başka hiçbir çaremiz yok. La ilahe diyeceğiz inşallah bütün her şeye la diyerek bu manada kendilerim, kendilerimizi temiz kılma adına gayret içerisinde olacağız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım aziz kardeşlerim. Evet insanız, günahkarız. Ve Allah'ın bize emanet ettiği bu bedeni, bu duyguları, bu düşünceleri ne yaparsak yapalım kirletmek durumundayız. Çünkü kirletmek, kirlenmek insan olarak bizim yazgımızdır. Eğer yazgımız kirlenmek olmasaydı Rabbul Alemin olan Rabbimiz onlarca esmaül hüsnasında aftan, mağfiretten, Günahları silmekten bahsetmezdi. Biz günahkar olacağız ki Rabbimizin afuv ismi tecelli etsin. Biz belli şekillerde günaha dalacağız ki Rabbimizin tevvap ismi tecelli etsin. Burada asıl olan şey şu kirlendiğimiz zaman gerçekten bunun acısını yüreğimizde duymak ve Rabbimizin rahmetine iltica etmek. Bunu yapabildiğimiz oranda da inşallah kulluğumuzun kalitesini arttırma adına gayret içerisinde olabiliriz. Eğer biz günah işlemeyen bir topluluk olsaydık Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o beyanını hatırlayın. Allah sizi götürür yerinize günah işleyip tevbe eden, günah işleyip tevbe eden yeni bir topluluk getirirdi. Rabbimiz biliyor bizi yaratan yarattığını bilmez mi? Burada asıl olan bu ızdıraptır işte bu söylediğiniz ızdırabı çekmektir sürekli. Bu manada akıbet korkusunu yüreğimizde derin bir biçimde tutmaktır. zamanın önemli bir talebesidir biliyorsunuz Zübeyir Gündüzalp geliyor ve bir gün şunu söylüyor ustada Diyor ki üstadım diyor akıbet korkusundan dolayı ödüm kopuyor. Biz böyle bir soruyu duyduğumuz zaman zannederiz ki Bediüzzaman ona karşılık olarak moral versin. Şöyle yap böyle yap diyor diye ama şunu söylüyor korkma diyor. Tir tir titre. Tir tir titremek zorundasın. Ancak o titreyiş bizi bir noktaya getirecek. Dolayısıyla burada yapacağımız şey evet bu endişeyi yüreğimizde çok derin bir biçimde duymak. Her zaman için biz bu işin adamı değiliz sorusunu öyle laf olsun torba olsun diye değil gerçekten söylemek ama ne olursa olsun bugün bu iş benim elimde o halde ben bu işin üstesinden gelmeliyim ve bu işe layık bir biçimde bir kamet ortaya koymalıyım ızdırabı altında da titremek inlemek ve bunu kemalata taşıma adına gayret içerisinde olmak İnşallah bunu yaptığımız oranda Cenab-ı Hak bizlere iltifatını, rahmetini başka bir biçimde tecelli ettirecek ve bizleri bu halden daha iyi bir hale vardıracaktır. Rabbim hallerimizi iyileştirsin, daha güzel seviyelere vardırsın, suffalarınızı bereketlendirsin, sizi talebelerinize, talebelerinizi size sevdirsin, daha farklı bir biçimde bereketi inşallah sizlerin eliyle bu memlekete, bu topraklara yaysın. Şu anda bizi internetten dinleyen kardeşlerimiz de bu duanın içerisindeler onlar da inşallah bundan fazlasıyla nasiptar olsunlar. Mevla daha güzel günlerde daha güzel ortamlarda bizleri kavuştursun diyorum inşallah. Geceniz mübarek olsun.